Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bu akşam Hristiyanlık konusuna başlayacağız. Önümüzdeki birkaç hafta Hristiyanlık hakkında konuşacağız. Sağ olun size de hayırlı akşamlar olsun. Konuşacağımız konular Hristiyanlığın nasıl doğduğu ve e, nasıl bir tarihi gelişim izlediği. Daha sonra Hristiyanlığın erken dönem e, tartışmaları hakkında Konuşarak bu haftaki dersimizi bitireceğiz. Şimdi öncelikle Hristiyanlığın doğduğu ortamı e, anlamamız için e, o dönemi hakkında bazı bilgiler vermem gerekiyor. Biliyorsunuz <gülüyor> Hazreti İsa bir Yahudi olarak dünyaya gelmiştir. Yahudi bir anneden dünyaya gelmiştir. E, Filistin de dünyaya gelmiştir. Yalnız, Filistin'in e, merkezi sayılacak, e, dini merkezi olan Kudüs'te değil, e, Kuzey'de Celile bölgesinde. E, Celile bölgesindendir. E, Hazreti ise mensupları, sevenleri, inananları tarafından beklenen Mesih olarak karşılanmış. Ancak Hz. İsa'yı kabul etmeyen Yahudiler ise sesimin az gelmesinin birkaç nedeni olabilir. Bunlardan bir tanesi henüz tam iyileşmemiş olmam olabilir. Biraz e, mikrofona da uzağın. Belki de o da etkili oluyor. Evet. Şimdi daha iyi geliyor mu acaba? Evet. <gülüyor> Tamam. Ee, Hazreti İsa e, sevenleri tarafından Yahudilerin beklediği Mesih olarak kabul edilmiş. Ancak e, onu kabul etmeyen insanlar ise Hazreti İsa'nın uyduruk, krallık iddiasında olduğu birisi olduğunu söyleyerek onu şikayet etmişlerdir. Hz. İsa'nın hayatıyla alakalı bilgiler bize yeni ayet kitabında gelmektedir. Yeni ayet kitabının İncil'ler bölümleri, yani Hz. İsa'nın hayatını anlatan kitaplar İncil diye isimlendirilir. Dört İncil Hazreti İsa'nın hayatıyla alakalı bize bilgi vermektedir. Ee, yalnız Hazreti İsa'nın niçin e, bu şekilde değerlendirildiği, niçin bazıları tarafından kabul edildiği, bazıları tarafından kabul edilmediği hakkında e, bir, daha iyi anlayabilmek için bu konuyu biraz o ortamı e, tasvir etmek, o ortam hakkında size bilgi. Vermem gerekiyor. Biliyorsunuz Yahudilerin Süleyman tarafından inşa edilen mabedi milattan önce 6. yüzyılda yıkılıyor. Kısa bir süre sonra tekrar inşa ediliyor ve milattan sonra 70 yılına kadar varlığını devam ettiriyor Kudüs'te. Hazreti İsa e, ilginçtir. Kaç yılında doğduğu net bilinmez. Her ne kadar milat sıfır noktasında Hazreti İsa'nın doğduğu kabul edilse de, anlatıldığı kadarıyla işte e, doğumuyla alakalı bilgilerden yola çıkılarak Hazreti İsa'nın e, milattan 4, 6 veya 8 yıl önce doğmuş olabileceği e, kabul edilir. Şimdi Hazreti İsa'nın e, doğduğu ortamda mabet vardı. E, ve Yahudilerin merkezi ibadet e, mekanını e, mabet, Kudüs'teki mabet oluşturuyordu. Mabette